Şu aybın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ''Ey ahali, andolsun ki eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz.''